Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdeleillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât-i Men yehdihillahu fe lâ ve men yudlil fe lâ Ve eşhedü en ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emma ba'd fe inna istagradü hadîsü kitâbullâh ve hayrül hadisi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhdesatuha ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin firnar. Riyazu's Salihin şerhinde 12. bölümdeyiz. Ömrün sonlarına doğru hayırlı amelleri artırmaya teşvik diye bir başlık açmış İmam Nevevi rahimehullah. Ve burada Fatır suresinin 37. ayetini konuyla ilgili zikretmiş. Meali şöyle: Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Nevevi diyor ki İbn Abbas radıyallanma ve muhakkik alimler bu ayetin manası sizi 60 yıl yaşatmadık mı demektir. Biraz sonra ilgili hadis de gelecek. O hadis de bunu desteklemektedir. Bazıları 18 yıl, bazıları ise 40 yıl demişlerdir. Yani düşünecek kimsenin düşünebileceği ömür kastedilen bazıları 18 sene yani 18 yaş bazıları 40 yıl demişlerdir. Bunu 40 sene ifadesini Hasenel Basri, Kelbi ve Mesruk e, belirtmişlerdir. Yine İbn Abbas radiyalanmadan gelen diğer bir rivayete göre de 40 yıldır. Bunlardan Medine'lilerden her birinin 40 yaşına <gülüyor> ulaştıklarında kendilerini, ibadet verdiklerini nakletmişlerdir. Yani ilk görüşe göre bu düşünen kimsenin düşünebileceği ömür buluğ çağ Bazıları da blue çağıdır demişlerdir. Üstelik uyarıcı da gelmişti ayette geçen bu ifadeye gelince uyarıcıyla kast de ihtiyarlık olduğu söylenmiştir. Yani kişiye artık yaşlanma alametleri geliyor. Bundan da ibret almıyor insan. Bunun kastedildiğini zikretmişlerdir. İmam Nebevi bu şekilde naklediyor. Bu uyarcının ihtiyarlık olduğunu da İkrime, İbn-i Uyeyne, Süfyan bin Uyeyne ve daha başkaları rivayet etmişler. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Gerçek şu ki, kişi cennet ehlinin amellerini işlerde işler. Öyle ki kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın kalır. Ancak Kaderdeki yazı önüne geçer de bu defa cehennem ehlinin amellerini işler ve sonunda cehenneme girer. Bir kişi de cehennem ehlinin amellerini işler de işler. Öyle ki ile cehennem arasında sadece bir arşın kalır. Ancak kaderdeki yazı önüne geçer, bu defa cennet ehlinin amellerini işler ve bu hal üzere ölür. Bu yüzden bunu Bukhar ve Müslüm rivayet etmiştir. Selef şöyle demişler. Allah'ım ömrümün en hayırlı dönemini sonu kıl amellerimin en hayırlısını en son yapılanları eyle böyle dua edermiş seleften bazıları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diğer bir hadiste dünyada en son sözü la ilahe illallah olan kişi cennete girer buyurmuştur bu da Ebu Davud Ahmet bin Hanbel ve hakimin müstedrekte rivayet ettiği bir hadis öyleyse insan yaşı ilerledikçe salih amelini artırmalıdır Burada kişi yani ne zaman öleceğini bilemediği için içinde bulunduğu her vakti son vakitleri bilmeli, onun gibi değerlendirmelidir. Çünkü hangi hal üzere öleceğini insan bilemez. Evet, size düşünecek kimsenin düşünebilecek kadar bir ömür vermedik mi? Ayetini zikretmiştir Nebveyi. Burada ma ifadesi necrey mevsufedir, yani sizi düşünecek, kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür yaşatmadık mı? şeklindedir. Buradaki ömürün manası hakkında da değişik şeyler söylenmiş. Az önce aktardığımız gibi kimi 60 sene demiş, kimisi 40 sene demiş, kimisi 18 sene demiş. Kimisi de buluğu yaşı demiştir. Buluğu yaşı da kişiden kişiye göre değişir. Yani şeriatta bir kimsenin bali olması, şer'i mükellefiyetlere sorumlu olması ya ihtilam olmasıyla ya koltuk altları gibi yerlerde kıl çıkmasıyla veya kadınlarda hayız görmeyle e, tespit olur ve bu standart bir yaşı yoktur bunun. Yani kişiden kişiye değişir bu. Evet. Üstelik uyarıcı da gelmişti cümlesinde de Sedef'ten bazılarından aktarıldığı gibi bunun yaşlılık alametleri olduğu söylenmiştir. İnsan ömrünün sonlarında bol bol ibadet etmeye, özellikle farz kılınanları yerine getirmeye, çok istiğfar etmeye, Allah'a hamd etmeye büyük özen göstermelidir. Allah Azze ve Celle'nin Nasr suresinin e, üç ayetinde, ilk üç ayetinde Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir buyuruluyor. Bu surenin en son inen sure olduğu söylenir. En son inen ayet değil bakın. Sure olarak son inen sure olduğu söylenir. Bununla beraber hayret verici bir kıssası da vardır. Sahabeler Ömer radıyallahu anh'a neden İbn Abbas radıyallahu kendine yakın tutuyorsun diyorlar. Kendisi halife olduğu zaman, Ömer radıyallahu halife olduğu zaman İbn Abbas radıyallahu yanına danışman gibi sürekli e, meseleleri kendisiyle istişare edermiş ve istişare ettiği bu kişi İbn Abbas radıyallahu anh'la e, yaşı genç. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam vefat ettiğinde 14-15 yaşlarındaydı. Öbekir radıyallahu anh'ın da hilafet süresi kısa bir süre zaten. Yani Ömer radıyallahu anh'ın döneminde en fazla 15-16 yaşlarında. Böyle bir delikanlı. Niçin e, bunları Başkalarının değil de özellikle İbn Abbas'ı kendine yakın tutuyorsun diyorlar. Ömer radıyallahu anh herkese ilim ve dindeki yerlerine göre müdahale ediyor, e, muamele ediyordu. Her kim daha bilgili, daha ilim sahibi ise, e, daha dindarsa, ilminin gerekleriyle amel ediyorsa, müminlerin emrine de bu kimseler daha yakın oluyordu. Ensar, müminlerin emiri Ömer radıyallahu anh'a bunu sordular. Yani neden i̇bn Abbas yakın tutuyorsun diye. O da dedi ki, bunu açıklamak için bana bir süre verin. Bir gün sahabileri bir araya topladı. Onlara Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile Çünkü o çok kabul edendir. Yani Nasır suresi. Hakkında ne dersiniz dedi. Sahabeler, Allah Resulüne diyor ki zafer vakti gelip metke fet olunduğunda Allah'a öyerek tesbih et ve Allah'tan bağışlanmanı dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Bu manadadır dediler. Yani ayetin zahiriyle tefsir ettiler. Sonra İbn Abbas'a dönüp bu sure hakkında sen ne dersin diye sordu. O da bu sure Allah Resulü ve vesselam'ın ölüm haberidir. Yani e, ölümünün yaklaştığını haber vermektedir dedi. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Burada ince bir manayı anlamıştı İbn Abbas radıyallahu anh. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam zaten hayatındayken İbn Abbas hakkında Allah'ın buna Kur'an'ın tevilini öğret diye dua ediyordu. Yani e, tevil ile tefsir birbirinden farklı şeylerdir. Tefsir sadece Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yapabileceği bir şeydir. Yani tefsirle kast edilen Kur'an'ın zahirinde gelen hükümlerden ayrı, mesela umum ifadelerini tahsis etmek veya has gelen, özel gelen bazı ifadeleri genelleştirmek. Yani hüküm olarak zahirindeki hükmü genişletmek veya daraltmak, mutlak olanı taklit etmek veya nesk olunanları belirtmek gibi böyle tefsire dair şeyler sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a has bir bilgidir. Kur'an'ı kim kendi rey ile tefsir ederse bu da kınanmıştır, bu caiz değildir. Sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tefsir eder. Sahabelerden nakledilen tefsire gelince, yani tefsir manasındaki tefsire gelince bunlar eğer sahabe ihtilaf etmemişse, hepsi tek bir açıklamada birleşiyorsa bu merfu hadis hükmünde kabul edilmiştir. Yani bu tefsir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dandır. Çünkü şahsi görüşle Kur'an tefsir edilemez. Bu caiz değildir. Bunu da sahabe en iyi bilen kimselerdi. Tevil'e gelince, tevil hüküm olarak değil de ayetin içerdiği bazı incelikleri, İnceliklere vahf olmak. Yani Allah'ın aynı hadis-i şerifte geçtiği gibi. Allah, hayrını dilediği kulu dinde fakih kılar. Hadisinde geçtiği gibi. Yani ince bir anlayış, idrak kabiliyeti verir Allah Azze ve Celle. Yani tevilde kişi Kur'an-ı Kerim'den yeni bir hüküm çıkarmaz. Ama içeriğinde delalet ettiği manalar daha geniş anlar. Biz bunu bazen usul derslerinde şu misal ile açıklardık. Hatırlayan arkadaşlarımız olabilir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece bir şaka yapıyor, latife yapıyor. Enes Radiyallahu Han'ın küçük kardeşi, ismi bize bildirilmiyor ama, Ey Eba Umeyr diye hitap ediyor ona, Nugayr'a ne oldu? Bu kadar. Hadis bu kadar. Bu hadis, Tirmizi Şemail Şerife kitabında beş tane hüküm istimbad ediyor hadiste. Beş tane şeri hüküm. Ebul İmam Şafii El Üm kitabında, 30 tane hüküm zikreder. Sadece bu hadisten çıkardığı, istimbad ettiği. Yani yeni icat ettiği değil. Sen ilk bakışta, bu halse ilk bakışta bunları göremiyorsun. Yani ben ne var? Sıradan bir söz gibi geliyor. Ama delalet ettiği manaları önlü arkalı, tedebbür ederek oradan hükümleri çıkarıyor. Yeni bir hüküm icat etmiyor yani. Mevcut olan hükmü sadece anlamalarını sağlıyor. Ebu abbas Taberi diye bir alim var. Bu da 400 tane hüküm istimbad ediyor. Bu kadarcık hadisten. Fakat o bu 400 hükmü istimbat ederken e, sebebi vurduğuyla ilgili rivayetler, ek bir takım rivayetleri de değerlendirerek yapıyor tabii. Tirmizi mesela bu hadisle ilgili olarak 5 tane hüküm zikrediyor. Birisi, latife yapmanın caiz oluşu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın latife yaptığını, şaka yaptığını. İkincisi, çocukla latife yapmanın caiz oluşu. Yani bali olmayan bir çocuğa latife yapmanın caiz oluşu. Üçüncüsü evcil kuş beslemenin cevazı. Dördüncüsü bunu küçük çocuğa teslim etmenin. Yani küçük çocuğun evcil kuşlarla oynamasına izin vermenin cevazı. Ve beşincisi henüz bir evlat sahibi olmamış kimseye Eba Umeir gibi mesela Umer'in babası demek künye vermenin sünnet oluşu. Sahabe arasında bu tip şeyler vardı. Mesela Ebu Zer radıyallahu anın Zer adında bir oğlu yoktu. Ayşe radıyallahu anının künyesi Ümmi Abdillah'tır. Yani Abdullah'ın annesi. Ama onun çocuğu yoktu. Ebu Hureyre radıyallahu an kedicik babası demektir. E, onun bir şeye nispet edilerek yani kedi kedi Elbisesinin yeninde kedi görmesi üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu onunla künye diyor. Ey hir, kedinin babası. Sonra Ebu Hüreyre künyesiyle meşhur oluyor. Bunun gibi. Veya Ali radıyallahu anh'ı bir gün geldiğinde e, uyandırıyor. O da üzerindeki toprakları silkeleyerek kalkıyor. Ona da Ebu Turap diyor. Toprağın babası manasında. Bunun gibi bazen eşyalarla, bazen soy ile, bazen çocuğuyla ilgili olarak e, künyeleme yaygın bir sünnetti. İllaki çocuğu olması da gerekmez. Mesela Ömer radıyallahu anh, süheyb Rumi radiyallahu anh bazı şeyler sayıyor. Sende hoşlanmadığın yani tuhaf gelen birkaç şey var diyor. Bunlardan birisi de diyor Ebu Yahya diye bu ki senin diyor Ebu Yahya diye çocuğun yok diyor. Süheyb radiyallahu anh da cevap veriyor. Bana bu künyeyi Allah Resulü verdi. Yani bana Ebu Yahya diye hitap etti diye olayı falan hatırlatıyor. Sonra diğer meselelerine de cevap veriyor. Yani kişinin çocuğu olmasa dahi e, künyelenmek sünnettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam küçük çocuklara dahi bu künyesiyle hitap etmiştir. Şimdi Tirmiz'in zikrettiği beş hüküm bunlar. Bunları Tirmiz'e uydurmadı. Hepsi bu hadiste mündemiş zaten. Hadis'in içerisinde var. Var mı? Var. Ama Dikkatli düşünmedikçe veya Allah anlayış nasip etmedikçe herkes bu hükümleri anlamıyor. İmam Şafii el-Üm'de 30 tane hüküm zikrediyor mesela. İşte Allah'ın e, hayrını dilediği kula fıkıh lütfetmesi sebebiyle Kur'an'ı anlama veya sünneti anlama konusunda da e, bu kimselerin bir ayrıcalığı olabilir. İbn Abbas radıyallahu işte Allah Resulü vesselam buna Allahım Kuranın tevilini öğret diyor ve burada baktığımız zaman İbn Abbas radıyallahu anma bu ince manayı çıkarıyor yani yorumu şu sen artık zafer nasrullahi idaça e nasrullahi Allah'ın yardımı geldiği ve fetih ve feti geldiği zaman ve nase يدخلون ويدخلون الناس <gülüyor> insanlar da he <gülüyor> dine tev tev efaje grup grup halinde dine giriyorlar yani artık görevini tamamladın bu manaya bak istinma ediyor zahirinde ne var fetih geldiğinde yani Mekke fethedildiğinde zahirinde bu var ama i̇bn Abbas Abbas radyalarına burada artık Allah Resulü aleyhissalatü vesselam büyük bir vazifeye yüklenmişti. Bu din garipti. 13 sene boyunca şiddetli sıkıntılara, eziyetlere, iman edenlerle beraber katlandı. Çok çileler çekildi. O Allah'ın Resulü olmasına rağmen kendi memleketinden sırf Allah'ın dinine davet ettiği için, tevhide çağırdığı için kovuldu. Medine'ye Yerleşti. Medine biraz daha e, müminlerin, iman edenlerin kuvvet buldukları bir ortamdı ve fetih de gerçekleşti. Yani bu din, Allah'ın kendisiyle gönderdiği bu din varacağı yere vardı. Yani onun üzerine düşen kısım tamamlandı. İbn Abbas radıyallahu anh' işte bunu çıkarıyor bu ayetten ve bu ayette var bu. Ama düşünmedikçe insan anlamıyor bunu. İşte Ömer Radyalan, kendisine bu konuda eleştiri yapan Ensara bunu söylüyor. İşte bak fark bu diyor. Yani siz sadece zahirine bakıyorsunuz ama ilim sahibi olan, yani çocuk olmasına rağmen, 15-16 yaşında bir delikanlı olmasına rağmen işte bu. Ki bu İbn Abbas Radyalan'ın henüz 8-9 yaşındayken, Tirmizideki rivayeti hatırlayın, 8-9 yaşlarında bir çocukken, kulağımdan tuttu ve ey kanlı. sana bir şeyler söyleyeceğim bunları iyi belle orada hani Allah'tan kork Allah'tan kork ee, bütün insanlar hani bir araya, cinler bir gelse sana bir zarar dokundurmak istese bunu dokunduramazlar yine bir fayda dokundurmak istese bunu dokunduramazlar sana işte kalem kurumuştur. Kıyamet gününe kadar olacak her şey yazılmıştır. Bakın akide ile ilgili çok önemli e, nasihatlerde bulunuyor. Yani bu idrake sahip olduğunun farkındaki Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam daha 9 8 9 yaşlarındayken İbn Abbas'a bu önemli nasihati yapmıştır. Allah'tan sakın ki her yerde karşında Allah'ın yardımını bulasın. Uzunca bir e, rivayet güzel bir nasihat var bu de. Yani normalde hani 8-9 yaşındaki çocuk bundan ne anlar diyebilirsiniz. Ama bazıları idrak kabiliyetiyle başkalarından farklı olabiliyor. Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh'a der ki bu ayetler nazil olduktan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ruku ve secdesinde şunu çokça söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme Firli. Hem rükuda hem secdede. Ey Rabbimiz, senin noksanlıklardan tenzih ederim ve sana hamd ederim. Ey Allah'ım, beni bağışla. Siz de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam gibi bunu rükü ve secdelerinizde çokça söyleyin demiş Şarih İbn-i Seyirahim Allah. Ayşe Radiyallahu anh'dan ve Müslim'de gelen bu rivayet, yani rükü ve secdelerde bu zikri yapmasıyla ilgili rivayet şu lafızla geliyor. Allah Resulü böylece Kur'an'ı tevhid ediyordu. Yani Kur'an'dan bu istimbatı yaparak rükü ve secdelerinde bunu e, uyguluyordu. bunu Bu emri imtisal ediyordu. Ne diyordu ayette? Nasr suresinde? Allah'ın evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ın Rabbini tesbih et. Hamd ile tesbih et. <gülüyor> ve stağfir ve ondan bağışlanma dile innehu <gülüyor> kendi tevvâba. Muhakkak o tevbeleri çokça kabul edendir. İşte bu ayete uyarak demek ki e, bunu yapıyorduk. Ebu Hureyre radıyallahu şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Allah ömrünü uzatıp da 60 seneye ulaştırdığı kişiye mazeret kapısını kapatmıştır. Yani sanki bu Fatır suresindeki ayeti tefsir eder mahiyette bu. Allah ömrünü uzatıp da yani bir kimseye 60 sene Ömür nasip etmiş ise artık ona mazeret kapısı kapanmıştır. Yani çok şey, yani düşünen, kimsenin düşünebileceği epey bir müddet verilmiştir. Yani Allah bir kimseye bu kadar ömür verirse ona mazeret ileri sürme imkanı bırakmamış demektir diye açıklamış alimler bunu. Evet, çünkü Allah'ın 60 yaşına kadar yaşattığı kimse özellikle bir İslam ülkesinde yaşamışsa, Allah'ın birçok ayetini öğrenir. Şüphesiz bu Rabbinin huzuruna vardığında elinde hiçbir mazeretin kalmamış olması anlamına gelir. Çünkü öne sürebileceği bahanesi yoktur artık. Kişi 15 veya 20 yaşında ölse kendisine mühlet verilmediği, Allah'ın ayetlerini tefekkür etme fırsatı bulamadığı bahanesini öne sürebilir. Fakat Allah onu 60 yaşına kadar yaşatmışsa hiçbir mazereti kalmamıştır. Aleyhinde delil sabit olmuştur. Gerçi insan buluğ çağına ulaşmasından itibaren mükelleftir, sorumludur. Zira bu yaşta mükellefler arasına katılır ve bilmemesi mazeret sayılmaz. Çünkü ilim farzdır. İlim her Müslümana farzdır. İlmin farz olduğunu söylememiz dolayısıyla cehaletin ile de alakalı bir mevzu. Şimdi e, İslam'ın bütün emirlerinde iki tane olmazsa olmaz esas şart vardır. Birisi kudret yani güç yetirme, diğeri ilimdir. Güç yetirebilme, yani kişi güç yetirebileceği bir şeyi terk ediyor ama bu konuda ilmi olmadığı için, bilmediği için terk ediyorsa bu mükellef değildir. Mesela adam İslam'ın, İslam'a dair ilimlerin yaygın olmadığı, cehaletin çok yaygın olduğu bir yerde yaşıyor veya bir zamanda yaşıyor. Mesela bizim içinde yaşadığımız zaman. Yani sahabelerin ilim seviyesine bakın, bizde olan ilim seviyesine bakın. Bizim din için, dini öğrenmek için müracaat ettiğimiz kaynaklar bile hurafelerle dolu. Adam bu toplumda yaşayan bir insan mesela güvendiği yer olarak diyanete başvuruyor, müftülüğe soruyor. Müftülükten saçma zaman bir fetva alabiliyor. İmama gidiyor, ona güveniyor çünkü beş vakit namaz kılıyor bu adam. İmama soruyor, imamdan hiç alakasız bir şeyi din diye öğreniyor, bunu yapıyor veya tarikat veya cemaat mensubu kurum ve kuruluşlara gidiyor. Cemaatlere gidiyor. Buralardan batıl şeyler öğreniyor. Bu gibi cehaletin yaygınlaştığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan bahsediyor. Yani ilim yayılacak. Ama başka bir hadiste ilmin yayılmasını zikretmesine rağmen cehaletin yayılmasından bahsediyor. İlim yayılacak derken ilmin vasıtalar yayılacak demektir. Mesela kitaplar Olmadığı kadar, daha önce olmadığı kadar bugün yaygın. Kalem, bilgisayar, yani teknolojik imkanlar, ilimde kullanılabilecek eşyalar çokça yaygın. Google'a bir giriyorsunuz, dünyanın ilmine uğraşıyorsunuz. İnternet. Şimdi, fakat herkes bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Yani Google'dan mı öğrenmesi gerekir? Ayrı bir mevzu da, demek istediğimiz şu, ilmin vasıtaları çokça yaygın, mevcut. Ama yaygın olduğu kadar bu ilim sahih bir ilim mi? Mesela Türkiye'de bir zamanlar hadis meclisleri, hadis okulan meclislerde sadece ki tarikatçılar yapıyorduğunda Ramuzul Ehadis gibi veya Suitin Cami-i gibi eserleri inceleniyordu. Mesela Cumhuriyet dönemi Türkiye'sine baktığımız zaman işte e, Mahmud Esad'ın Bin Hadis derlemesi, Kenzül İrfan falan Bunun gibi kitaplar Kenzül İrfan Kenzül'ün mal'den derlenmiştir Veya Camus Haziri'den derlenmiştir İşte Ramuzül Ehadis gibi kitaplardan Derleme e, hadis derlemeleri Bunlar ilmi değeri olmayan kitaplar Yani kaynağı belli değil Sahibi zayıf mı bunlar belli değil e, Dolayısıyla insan hadis diyerek Uydurma bir hadse itikad ediyor Mesela kime sorsanız Herkes şöyle bir şey diyorlar işte rızkın onda dokuzu ticarettedir. Çok yaygın. Ama sahih bir aslı yok. İşte sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Sahi hiçbir isnadı yok bunun. Yine rızkın onda dokuzu ticarettedirin e, çok çürük bir isnadı var. Ama şu tamamen uydurulmuş bir söz. Veya ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim. O yüzden halkı yarattım. Şeklinde kutsi hadisler bunlar. Bunların bir kaynağı yok hadis ilminde herhangi bir değeri yok. Önceki hadis kaynaklarında da yer almayan, Muhittin Arabi döneminden itibaren uydurulmuş şeyler bunlar. İnsanların hadis bilgileri bunun gibi şeylere dayalı. Bakın, ilim var mı? Var. Ama neyin ilmi bu? Batıl bir ilim. Hatta öyle ki şirke vardıran şeyler. Cübbeli denen e, saptırıcı anlatıyor mesela neymiş güya işte vahyi nereden getiriyorsun? Perdeyi kaldır bak. Perdeyi tekrar kaldırmış bakmış Cibricu Aleyhisselam da haşa. Orada yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam varmış. Yani vahdedi vücut inancı gibi sapıklıkları hadis uydurarak insanlara din edindiriyorlar. Bunlar hadis. Yani hadis diyebiliyor insanlar bunu. Batıl pek çok şey var. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böylesi şirklerle harbetmek etmek için yani anneyle Evladının, babayla evladının, kişiyle kardeşinin, aralarının ayrılıp da bir savaşta karşı karşıya gelmelerine sebep olacak şeyler olmasına rağmen bunlar şirk dediğimiz olay. Bugün din namına bunlar uygulanıyor, yapılıyor. Yani dinler olmak istiyorsan tarikata gideceksin, cemaate gideceksin. Bunlar da seni şirkin içerisine düşürüyor. Yani hiç gitmese, kişi ömrü mehande geçse kurtulma ümidi var. Kahvelerde vakit öldürse kurtulma ümidi var. Niye? Çünkü o günah büyük günah icabında ama şirk Allah azze ve celle'nin bunun üzerine ölen kimseyi asla affetmeyeceğini bildirdiği bir şey. Fakat şöyle bir işte mazeret kısmı var. Mesela dedik ya kudret, ilimle beraber kudret. Kişi sahih ilmi öğrenmeye kudretli mi? Buna gücü yetiyor mu? Mesela Türkiye gibi bir ortamda Yakın zamanlara kadar sahih din anlayışından, tevhid anlayışından, sahih naslara dayalı bir e, düzgün itikattan bahseden ortamlar yoktu. İnsan dinler olmak istiyorsa mecburen hurafecilerin eline düşüyordu. Ama artık tevhide dair bir şeyler var. Yani burada kudretle ilgili kısım kalktı. Ulaşma imkanı artık var. Öyle bir şey ki mesela şimdi IŞİD gibi bir şey de çıkardılar. Karın ağrısı da çıkardılar. Yani bir kimse sahih tevhide ulaşmak istese, sahih tevhidi savunan, bunu yaşayan insanlara benzeyen alternatif üretti düşmanlar ki sahih dinden uzaklaşsın insanlar. Kötü örnekleri gösterdiler. Bakın kitap sünnet diyenler böyle, tevhid diyenler böyle. Kötü örneği göstererek haktan uzaklaştırdılar. <Gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bundan hali değildi. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne diye itham ediyorlardı? Tevhid davetini yaptığı zaman işte putlarını inkar etmiş, onların din namına, üzerine ticaretlerini, dünyalarını, her şeylerini kurdukları bir hayat sistemini sizin üzerinizdeki olduğunuz yol batıldır, şirktir, Allah'ın kabul etmeyeceği bir şeydir diyerek reddediyor. Tek bir sözle, La İlahe İllallah sözüyle. Bütün düşmanlıkları, El-Emin bildikleri Muhammed ve sana bütün düşmanlıkları bu yüzden olmaya başladı. Bakın şimdi, e, dünya gitti. Yani gider. Eğer La ilah illallah sözü hakim olursa, ticaretini kurdukları, nizamını kurdukları hayat sistemi çökecek. Bugün de aynı şeyi söylüyorlar. Yahu dost doğru din yaşamaya kalkarsan ticaret yapamazsın. İş koyamazsın falan filan. Bütün bu olay, aslında ahirete iman etmemeye bağlı. Yani Mekkeli müşriklerde aslında ahirete imanla ilgili bir problem vardı. Bakın Ebu Talibe. Ebu Talip hakkı biliyor. İtiraf da ediyor diliyle. Ama ne diyor? Mekke'nin kadınları eğer senin dediğini söylersen La ilahe illallah dersem Mekke'nin kadınları arkamdan teneke çalarlar. Ölüm korkusundan dolayı yeğenine iman etti derler. Şimdi ahireti düşünen, ahirete inanan bir kimse bu sözü söyleyebilir mi? Sen ölüm döşeğindesin ya son nefeslerini veriyorsun. Bakın bu sebeple ebedi cehennemliklerden oldu. Ebu Talip, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a fiilen en çok yardım eden kimselerden birisi olmasına rağmen. Yani bütün müşriklerin en azılı düşmanlıkları yaptıkları bir zamanda Ebu Talip kabilesinde karşısına alma pahasına inanmadığı bir dine, ee, savunma pahasına kol kanat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Ama işte şu son anında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümitlerini yani La ilahe illallah derse, son sözü bu olursa yani tevhid dini üzere giderse, İslam'a girerse o halde cennetlik verecekti Ama orada bile söylemiyor bu insan bunu. Bu ahirete imandaki bir problem. Ebu Süfyan'a bakın. Hani doğru sözlüğünden bahsediliyor ya. Hirakil'in karşısında doğruyu söylemek zorunda kalıyor. Ve şöyle diyor. Şayet yalan söyleseydim beni kınarlardı. Yani toplum kınardı. Allah'ın kınamasını esas alarak yapmıyor bunu. Yalandan kaçınıyor. Niye? Toplum kınayacak. Eğer kendime yakıştırsaydım diyor yalanı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hirakil'i sorduğu zaman batıl şeyler söyleyecektim diyor. Ama yakıştıramadım. Beni kınarlar. İşte... Ahirete imanın önem var. Bugün içerisinde bulunduğumuz duruma gelince, mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kavmi tarafından deli dendi mi? Dendi. Mecnun dendi. İşte e, akrabalık bağlarını koparıyor, ilişkileri bozuyor, işlerimizi dağıtıyor, fitne fesat çıkarıyor, bozgunluk çıkarıyor, her şeyi söylediler. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zülmecağız gibi panayırlara çıkıp da Illallah, ve tuflihu. Yani la ilahe illallah deyin ki kurtulasınız diye insanlara seslenen zaman hemen dibinde amcası Ebu Leheb onun hakkında aman buna aldırmayın bu delildir bizim kavmimizin sapığıdır gibi çeşitli sözler söyleyerek bertaraf etmeye çalışıyordu. Şimdi düşünün o haldeyken yani siz hakkı arayan gerçekten arayan kimse olduğunuzu düşünün o ortamda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi mi olursunuz? Yoksa büyük bir kalabalığın, dünya imkanlarını size sunan, işinizi, düzeninizi bozmanınıza hiç sebebiyet vermeyecek olan büyük bir kalabalığa mı uyardınız? Aldırmaz, işte kavmi bile reddetmiş, ben bunu niye dinleyeyim mi derdiniz? Bakın böyle değerlere durum lehlerine olmamıştır, kurtarmamıştır onlar. Ama kavimlerine, çoğunluklara muhalefet edip de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanlar, eziyete uğrasa da dünyada, Ahiretin sultanları olmuşlardır. İlk Müslümanlar olmuşlardır. Kur'an-ı e sürekli biz onlara rahmet okuruz. Allah Azze ve Celle Tevbe suresinde ve başka surelerde bunlardan övgüyle bahseder. Ensardan ve muhacirlerden ilk öne geçenler diye bahseder. Yani bu davanın en çok ihtiyacı olduğu zaman da kendilerini feda etmiş kimselerdir bunlar. Biz şimdi bunun yeni sürekli olarak... Içerisindeyiz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam din garip olarak başladı, tekrar garip haline dönecek. Gariplere müjdeler olsun diyor. Yani o sahabeler gibi olabilme imkanı vardır bizim için. Neye bağlı bu? Ahirete gerçekten iman etmemize bağlı. Biz ahiretteki saadeti istiyorsak eğer, biz dünyamızda bazı şeyleri feda edeceğiz. Allah dilerse rezil eder, dilerse aziz eder dünyada, onun takdirinde. Ama biz... Bize yüklenen kullukla ilgili vazifelerimizden hiçbir şeyden taviz veremeyiz. Bizim elimizde böyle bir yetki yok. Biz bize ait değiliz zaten. Yani biz ve sahip olduğumuz her şey Allah'a ait. Allah'a ait olan şeyi Allah'ın istediği gibi yönlendirmek, kullanmakla mükellefiz biz. Dolayısıyla şimdi düşünün. Ben bu dine girdim de malım kesada uğradı. Demeye kimsenin hakkı yok. O mal senin değildi ki. Sen emanetçiydin. Emanetin sahibi sana böyle emretti, böyle yaptın. İşte canım, bedenim ziyana uğradı. Senin bedenin değildi o. Sen emanetçisin. Sen onu rahat ettirmek adına sahibinin, istediğinin, emrettiğinin aksine davranamazsın ki. Sen sana ait değilsin. Bu şuru bilirsen eğer, yani bunu sürekli olarak zihninde hazır tutarsan, zikirdir bu. Yani Allah'ı ve onun nimetlerini hatırlamak. Ne kadar kötü durumda olduğunuzu düşünürseniz düşünün, her an, hali hazırda Allah'ın büyük nimetlerinin içerisindesiniz ama siz bunu ancak kaybettiğinizde anlarsınız. Yani aslında Allah Azze ve Celle el an, şu an bizi sürekli büyük nimetlerin içerisinde bulunduruyor, faydalandırıyor. Yani dünyadan da faydalandırıyor. Fakat sen burada, Sahibinin istediği gibi, yani Rab, Rab kelimesi sahip demektir, efendi demektir. Efendinin istediği gibi, sen onun kölesisin. Köle hiç efendisinden ayrı bir davranışta bulunabilir mi? Efendisinin istediğine aykırı davranabilir mi? İşte kim bu şuurun farkına varırsa, Allah'ı birlerse bu noktada, bir sürü kimsenin kölesi olmaktan kurtulur. Hakikatte biz sadece Allah'ın köleleriyiz, Allah'ın kullarıyız. Eğer bunu kaybedersek, bu şuuru kaybedersek birçok şeyin kölesi haline geliriz. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın ne buyuruyor? Altının kulu helak olsun. Gümüşün kulu helak olsun. Kadife elbisenin, kıymetli elbisenin kulu, kadının kulu, midesinin kulu, şehvetinin kulu helak olsun. Ayağına diken basın, çıkaranı olmasın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlara kulluk edenleri böyle niteliyor. Bakın kulluk neymiş? İnsan bunlara, demek ki eğer Allah'a, e, onu sahibi olarak, Rabbi olarak, Efendisi olarak itiraf edip, sadece onun istediği şekilde hareket edebileceği şuurundan uzaklaşıp, kardeşim ben e, biraz altın edineyim, mal edineyim, biraz yiyecek edineyim, biraz şunları edineyim diyerek, Allah'ın izni dışında, izni dairesi dışında hareket ettiği zaman aslında başka şeylerin kulağına geliveriyor. Fazlası da var. Kur'an-ı Kerim'de hevasını, ilah edineni gördün mü der. Veya iblise kulluk etmeyin. Şüphesiz o sizin apaçık bir düşmanınızdır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani kişi Allah'a olan kulluğundan gafil olduğu anda pek çok Rabbi hazırdır onun üzerine tasallut etmeye. Yani her an bunların kulu oluverir insan da farkında olmaz. Eğer Allah'a kulluğunu unutursa, onu birlemeyi unutursa, gerek Rab olarak, gerek ilah olarak. Bizim burada bahsettiğimiz konu, Rab olarak Allah'ın birlenmesi. İlahlıkta birlenmesi ise, bizim ibadetlerimizi yaparken, sadece Allah Azze ve Celle'ye yönlendirerek yapmamız. Orası da <gülüyor> konunun farklı bir yönü. Ama eğer, e, şu ortamı düşünürsek, yani Allah bir kimseye 60 sene, ömür vermiş. Buna rağmen bu ibret almamış, hakkı bulmamış, hakkı araştırmamış daha doğrusu. Kişi mesela hakkı arar, samimiyetle arar ama bulamaz. Bu mesulü olmaz. Çünkü o elinden geleni yapmıştır. Hadis de öyle buyuruyor ya, siz emrolunduklarınızı gücünüz yettiği kadarla yerine getirin. Bir şeyden de yasakladın mı derhal ona son verin. Bu emrolunanı gücünün yettiği kadar yapmış. Ama bulamamış. Yani kudret, güç getirme kısmı sakıt. Buna imkan yok. İlim. Başta ilme ulaşma şeyi. Veya kişinin gücü var, ilmi yok. İlmi var, gücü yok. İkisi de mesuliyetten e, muaf tutar. Ama hem ilmi var, yani doğruyu biliyor, hem de bunu yerine getirmeye gücün yetiyorsa, bu kimse e, ondan sorumlu olur. Bir kimse hakkı bilir. Mesela biz şu an biliyoruz ki, Allah, çeyrek dinarın üzerinde hırsızlık yapan bir kimsenin elinin kesilmesini emretmiştir. Gücümüz var mı böyle bir şeye? Yani otoritemiz yok, devletimiz yok. Biz bundan mesul değiliz. Ama biliyoruz hükmü. Hükmü bilmemize rağmen gücümüz yetmediği için böyle bir şeye gücümüz yok, yani imkanımız yok. Biz bundan muhafız. Şu an hırsızlıktan dolayı el kesilmiyorsa sorumlusu biz değiliz. Ama biz itiraf ediyoruz. Allah'ın hükmü budur, olması gereken budur. Ne zaman güç sahibi de olursak yapmamız gereken de budur diye biz böyle itikad ediyoruz. Ama gücümüz yok. Mesele değil. Fakat gücün var, ilmin yok. Sağ akılsın, sıhhatlisin. Mesela bu yaşına kadar hiç öğrenmediğim bir sünnet. Hiç duymamışsın. İlk defa bugün duyuyorsun. Şimdiye kadar yapmadıklarından mesul olmuyorsun. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam namazın eee kıblesiyle ilgili. Yemir geldiğinde kıbleyi artık e, Kabe tarafına çevirmeyi emrettiğinde bir kısım sahabeler ancak ertesi gün öğle veya ikindi namazında bundan haberdar olabildiler. O namaz içerisinde sahabelerden birisi İbn Ömer radıyallahu anhu namaz kılmaktoran cemaat ediyor ki kıble değiştirildi artık Beytül Makdis değil. Bundan sonra yönünüzü Kabe'ye çevirin diye ayet geldi. Diyor. O kimseler hemen Bakın namazlarını bozmuyorlar. Öndekiler, arka arkadakiler öne geçmiş oluyor. Hemen yönlerini Kabe'ye çevirdiler. Namaz içerisinde diyor. Şimdi biz bu olaya bakarsak aradan bir gün geçmiş. Bunlar Kabe'ye dönüp namaz kılabilecek güçteydiler. Ve emir bir gün önce gelmiş. Değil mi? Bunlar bu güçteydiler. Ama ilim yoktu. İlim ne zaman geldi? O anda geldi. Ertesi gün geldi. Gelir gelmez ne yaptılar? Ne yaptılar? emrin gereğini yaptılar. Fakat e, şayet kişi ilim ulaşmadan da mesul olsaydı, bu kimseler derhal bu namazı bozup yeniden sıfırdan Kabe'ye dönerek kılmaları, geçmiş gününde kazasını yapmaları gerekirdi. Allah bundan sorumlu tutmuyor. Bunlar da bu kaza emredilmiyor. Hatta bu ayet nazil olduktan sonra Berabi bu Bukhara ve Müslü'nün rüad ettikleri hadiste diyorlar ki, Allah'ın Resulü işte kardeşlerimiz, yani kıblenin değiştirilmesinden önce ölen kardeşlerimiz hep Beytülmaktis'e doğru yönelerek namaz kıldılar. Bunlar ne olacak diyor. Bunların namazları ne olacak? Çünkü namaz olması olmaz bir ibadet. Yani la ilahe illallah, dilin olmazsa olmazı, yani en asgarisi. Namazda bedenin, azalarla amel etmenin kişinin Müslüman olabilmesi için asgarisi namaz. Namaz mı? kişi Müslüman olmaz. Dili la ilahil Allah demedim mi veya Müslümanlardan demedim mi Müslüman olmaz bunu kabul etmedim mi böyle kalbi de biz bilmiyoruz zaten ama Allah biliyor böyle bir durumda namaz bu kadar önemli olmasına rağmen bunlar işte başka bir yöne yönelerek namaz kıldılar ve öldüler şimdi de kıble değiştirildi bunlar ne olacak ayıların Resul diyorlar Allah Resullerle hesap Vesselam bakın cevap vermiyor reyde bulunmuyor şahsi görüşte tefsir yapmıyor demek ki o. Allah'tan vahiy diyor Allah'tan iniyor. Allah imanlarınızı zayi edecek değildir. Bu pek çok yönden delil olan bir ayet. Burada namaza iman ifadesini de kullanıyor ayrıca. Amellerin imandan olduğu. Allah imanlarınızı zayi edecek değildir. Yani onlardan bu namaz kabul edildi. Niye? Onlar çünkü böyle bir şey bilmiyorlardı. İlim olmayınca mesuliyet olmuyor. Halbuki onlar güç yetirebilirlerdi. Kabe'ye dönüp kalabilirlerdi ölmeden önce. Demek ki kişi güç getiriyor olmasına rağmen eğer bir konuda ilim yoksa ondan mesul olmuyor. Veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz içerisinde birden ayakkabısını çıkarıyor, namaz kılıyorlar cemaatle. Ayakkabısını çıkarıyor, bunun üzerine bütün sahabeler ayakkabılarını çıkarıyorlar Allah Resulü'ne ittiba için. Bu da sahabelerin Allah Resulü'ne manasını bilmeseler bile ittibada ne kadar hırslı olduklarını gösterir. Sebebini bilmiyorlar. Allah Resulü çıkar diyor onlar da hemen ayakkabıları çıkarıyorlar. Namaz bitince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönüyor diyor ki, bana namazlarken kardeşim Cibril geldi ve ayakkabılarımda pislik olduğunu haber verdi. Siz niye ayakkabılarınızı çıkardınız diyor. Ben o yüzden çıkardım diyor. Burada da e, şimdi tedvin edilmiş fıkıh kitaplarında hep şu hükmü görürsünüz. Mesela kişi üzerinde pislik olduğunu anlarsa o namazı iade eder vesaire vesaire. Mesela fıkıh kitaplarında bu tip hükümler görürsünüz. Bu hadiste bunun yanlış olduğunu öğreniyoruz bir kere. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatı'nın namazı bozmadı. Namazın içerisindeyken ayakkabısını çıkardı ve namazına devam etti. Niye? Çünkü bilmiyordu pisik olduğunu. Kişiye ilim ne zaman ulaşıyor? Cibril geliyor, haber veriyor, ondan sonra ulaşıyor. Bundan haberdar oluyor ve ondan sonra ayakkabısını çıkarıyor. Ve bu namazda iade etmiyor. Ve sahabelerine de dönüp, ''Ya sizin ayakkabılarınızda da pisik olabilir, iyi ettiniz.'' demiyor. Niye çıkardınız? Bana cibil haber ver de çıkarım. Siz neden çıkardınız ayakkabılarınızı diyor. Yani kişi ilim olmadan mesul olmuyor. İlim olduğu zaman ise, ilim ulaştığı zaman ise gücü yetiyor mu? Mesela ayakta namaz kılamayan, güç yettirmeyen oturarak kılsın, oturarak kılamayan yatarak, uzanarak kılsın buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu adam namazı biliyor. Nasıl kılınacağını biliyor. Farz olduğunu biliyor. Her şeyi biliyor. Ama Ayakta kılmaya gücü yetmiyor. Gücü yetmediği zaman mesuliyet ondan düşüyor. İşte burada da bizim e, içinde bulunduğumuz toplumda ilme ulaşabilme, sahih ilme ulaşabilme imkanımız nedir? Böyle bir imkan olmasına rağmen bu imkanı araştırmayan, zorlamayan kimse mesuldür. Ama zorlayan sahih dini, sahih ilmi öğrenebilmek için elinden geleni gayreti sarf eder fakat bunun neticesinde ulaşamayan kimse mazurdur. Ama hiçbir gayreti yok. Mesela tamam işte mesela köylerde daha önce bahsettik bundan. Köylerde bazı ihtiyar analarımız dedelerimiz tamam bunlar işte sakallı namazını kılıyor veya e, bazı <gülüyor> şeyleri yapıyorlar ama bazı konularda bilmelerine rağmen gevşek davranıyorlar. Zaten bunların ihtiyarlayınca sakal bırakmaları, kadınların örtünmeleri, namaz kılmaları inanın örfe dayalı, ahirete imandan değil. Bu sebepten dolayı adam mesela köyden şehre geliyor. Kadın köyde örtülü, çarşaf giyiyor. Çünkü köyündeki adet bu. Şehre geliyor ne çarşaf kalıyor, ne bir şey icabında boyanıp süslenebiliyor bile. Örf tamamen yani ortama göre yaşama. Adam 50 yaşına gelinceye kadar 60 yaşına gelinceye kadar namazla hiçbir alakası yok. 60 yaşını geçiyor. Kimlere takılacak? Yani kahveye gitmeyi de yakıştıramıyor bu yaşta işte. He. Mecbur işte vakit geçirmek için camiye gidiyor. Orada cemaat var. Bir de kendi gibi yaşlardan oluşan bir cemaat olunca dedikodu da o biçim. Bir de uzaklaştırılması gereken bazı gençler var. O vazifeyi yapmaları lazım evladım diyorlar. işte senin daha yaşın genç. Yani ne oluyor? Yani bunun demek için vazifeli bunlar aslında orada. Bu böleleri de var. İşte Allah bu kimseye böyle ömür vermiş ama bu hakkı aramamış. Abdülkadir Geylan bir sözü var. Allah rahmet eylesin. Bazı yaşlılar vardır ki diyor bunlar kesinlikle saygıya değmez diyor. Yani bunlara saygıya değmez. Bazı yaşlılar vardır. Bunlar saygıya değmez. Herhalde bu manayı kastediyor. Kişi gücü yeterken, ilmine, sahih ilmine ulaşma imkanı varken bunu araştırmadığında veya gücüne yeteni yapmadığında mesul olur. Bugün hak olarak bildiği şeyleri güçleri yetmesine rağmen yapmayan insanlar çok sayıda biliyor veya e, yanlış biliyor. Yani bildiği konuda yanlış biliyor olabilir. Ama bildiğinin gereğini yapmıyor. Mesela adalet konusunda kişilerin şahitliğine itibar konusunda ilim elinin hassas kriterleri vardır. bir daha da ehli olabilir bir kimse. Hatta Hristiyan olabilir. Yahudi olabilir. Onların da yerine göre şahitliğine başvurulur. Ama şahitliğine başvuracağın kişi mensubu olduğu dinin, akidenin, fırkanın, fırka da olabilir. Bu Fırka'nın gerekleriyle amel ediyor mu? Samimi mi? Bugün bu samimiyet yok. Adam eli sünnetim diyor. Eli sünnet ama ev sünnetin gereğini yapmıyor. daha ehli, tarikatçı veya Hanefi. daha ehli. Adam Hanefi, hanefinin gereğini yapmıyor. Bugün mesela bize karşı mezhepleri tasupla savunan insanlar aslında kendi mezheplerinin gereğini yapmıyorlar, kendi mezheplerini de bilmiyorlar. Bilmiyorlar, hiç araştırmamış. Kardeşim onu biz araştırdık, biz araştırdığımız için uzaklaştık işte. Ama siz araştırmıyorsunuz, körük körüne savunmasını yapıyorsunuz. Bu yüzden uçuların mezhepleri savunduğunu görürüz. Çok tuhaf bir ger ger ger ger gerçektir aslında bu. Dört mezhebe göre de kabirler yerden yükseltilmesi haramdır. Eğer yerden yüksek bir kabir varsa yıkılması gerekir. Ama sen bunu söylediğinde aslında mezheplerle aynı şeyi söylüyorsun ama sana vahhabi diyor hemen. Niye? Adam çünkü kendi mezhebini bile araştırmamış. Kendi mezhebinde de samimi değil. Kendi fırkasında da samimi değil. Demek ki şahitliğine başvuracağımız, itibar edeceğimiz kişi savunduğu görüşün ehli olacak. Mutezli olabilir bir insan. Sapıktır ama kendi itikadında samimidir. Kendi itikadında samimidir. Bunun şahitliği kabul edilir. Ama kendi itikadında bile durmayan adamın şahidi kabul edilmez. Bu yüzden işte bidat elinin hepsinin şahidi kabul edilmez. Ama kendi itikadında samimi ise, inandığının gereğini yapıyorsa bunun şahidi kabul edilir. Mesela Abdullah Bayındır sapık. Mutezile. Sünnet inkarcısı. Belli bir yol edinmiş, Mutezilelere benzer bir yol edinmiş. Bazen Cehmilere kaçan şeyler var. Adam kendi itikadında samimi, bu adamın şahidi kabul edilir. Ama Mustafa İslamoğlu aynı akideden, fakat kendi akidesine samimi değil, yalama, münafığın, yani kendi akidesine bile münafık bir adam. Sünnet inkarcılarının çoğu kendi akidelerinde bile münafıktırlar. Zaten onların böyle bir yol etmelerinin sebebi, dini, dinin emirlerini reddedebilmektir. Eğer Kur'an'ı sünnetten koparırsanız, hevaya göre yorumlayabilme kapısını açarsanız, Ayetler siz artık bağlamaz. Siz nasıl isterseniz o kadar bağlar. Şimdi biz diyoruz ki sünnetin karjelerine sahip olduğunuz, savunduğunuz, akidenin gereğini yapın. Mesela bir tanesi Ercümentos kandı. Geberdi gitti. Bu adam Türkiye'de işte ilk Hizbut Tahrir'i getiren, ilk sünnetin karjelerinden birisi. Adam mesela çorapların Messi Savunabilir mi bu adam? Veya namazları cem etmeyi savunabilir mi? Yani Kur'an, sünnet inkarçısı bir adam e, bunları nasıl savunabilir ki? Bir tanesi mesela, sünnet inkarcılarından bunların e, yetişildiği insanlardan biriyle konuşmamızda bu namazın iki rekat, yani bütün namazların ancak iki rekat olduğunu etti. Yani Kur'an bunu gösteriyor dedi. Sen dedim öyle namazın kaç rekat kılıyorsun dedim. Dört kılıyorum dedi. Dedim niye bir daha çıkarıyorsun kendinde? Yani hem böyle itikad ettiğini söylüyorsun hem böyle yapıyorsun. Ne, ne yani bu? Şimdi sünnet mesela Allah Resulü aleyhisselatü vesselam nasıl haram koyar falan diye böyle tuhaf çıkışları var. Böyle itiraz ediyorlar. Niye? Çünkü işte sünnet ehli bunları darboğaza sokuyor. Her şeylerine karışıyorlar. İşte sakal falan. Mesela Fereç Hüdür diye birisi var. Kütübistlerinin Kur'an'a arzı diye bir kitap yazmış. Yine İnspik'te karşılaştığımız bir adam bu. <gülüyor> Sitede de yazdığı yazmıştım ona. Yazmamız olmuştu. Adam diyor ki mesela, sünnet olmak diyor fıtratı değiştirmektir diyor. Bunu sünnet inkarcılarının odasında ilan etti. Ve sünnet inkarcıları bu adama reddiye verdiler. Kabul etmediler. İlmi bir reddiye değil. Hevai bir reddiye. Olur mu bu kadar da değil falan. Ben dedim ki adam doğru söylüyor. Sizin nakidenize göre böyle dedim. Ama Fereç Hüdür'ün unuttuğu bir şey var. Eğer bu söylediğinin arkasındaysa tırnak kesmemesi lazım, fıtratı değiştirmektir. Bıyığını kesmemesi lazım, sakalını kesmemesi lazım, fıtratı değiştirmektir. Ama bu adam sakalını kesiyor fakat sünnet olmaya fıtrat değiştirmektir diyor. Yani Allah seni e, o şekilde yarattı diye sen sünnet olmaya fıtrat değiştirmek diyorsan, sen belli bir yaşa geldiğinde, e, Buluya erdiğinde senin sakalın çıkıyor senin niye fıtratını değiştiriyorsun Tırnakların uzuyor Koltuk altların uzuyor veya başka yerlerin uzuyor Buraları niye temizliyorsun madem öyle Kendi kendine çelişirsin Dediğinde sammi olsun Bak dediğinde sammi olsun Şahitliğine itibar edilir Ama buna bidat ehliyken Kendi savunduğu akide de bile sammi olmadığı için Şahitliğine itibar edilmez böyle adamların Bu adamlar kendi akidelerinin de münafıkları ona karşı çıkan şu sünnet inkarcıları da kendi akidelerinin münafıkları çünkü bunların savundukları şey bu adamın söylediğini gerektiriyor Kur'an'da var mı sünnet olmak? Kur'an'da yok yani zahirinde yok ama Kur'an'da şu var Allah Rasulü, size neyi verdiyse onu alın neden sakındırdıysa onu terk edin ve onun konuştukları ağzından çıkan her şey vahiden ibarettir mesela bu da böyledir وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا ifadesinden nataka ifadesini kullanmıştır Allah Azze ve Celle. Nataka konuşmak diye tercümedir ama nataka kişinin ağzından çıkan her şeydir. Onlar bize şöyle itiraz ediyorlar. Şimdi Allah Resulü, ey Ayşe şuradan su ver dedi. Bu da mı vahiy diyor. Kardeşim bunu sen söylemen lazım. Bu da vahiy demen lazım senin. Ama biz onu söylemiyoruz. Biz söylemiyoruz onu. Niye? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size dininizle ilgili bir şey söylemişsem bunu alın kabul edin. Dünyanızla ilgili bir şey söylemişsen ben de sizin gibi bir beşerim diyor Müslim'deki hadiste. Biz bu yüzden Allah Resulü'nün söylediği her şeye vahi demiyoruz. Bin hakkında söylediklerine vahiy diyoruz. Ama sen Kur'ancıysan, sadece Kur'an, mealciysen Allah Resulü'nün ağzından çıkan her şey vahidir diyen olman lazım. Sen demek ki kendin inanmıyorsun da bu sefer sünnet eline saldırıyorsun. Kendi inanmıyor, Kur'an'a inanmıyor. Başka bir tanesi Ercüment Ruskan'ın sağ kolu yine. Çuba geldi. Adam, işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden falan bahsediyor ya, ay yarılması, şunlar parmağından su fışkırmaz falan. Bunlar sayı yollarına gelen rivayetler. İşte bize hiç tabi olunamaz, ittiba edilemez bir peygamber sunuluyor diye konuştu. Bana bir saat süre verilmişti onun süresi gibi. O ne kadar konuştuysa ben de o kadar konuşacaktım. Ama hainlik ettiler, o konuştu. Bana söz vermediler. En fazla 10 dakika konuşabildim. Orada dedim ki, Allah Azze ve Celle İbrahim'in milletine uyuduyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu bir peygamber. Bu ümmeti de bağlayan bir peygamber. İbrahim'in milletine uyuduyor. Allah İbrahim Aleyhisselam'ın elinde öyle mucizeler gerçekleştirmiştir ki ateşe atıldı, yanmadı. Değil mi? Yani bir kuşları diriltmesi falan var. Musa Aleyhisselam elini koynuna sokuyor, beyaz el çıkıyor. İşte asayı yere atıyor, bütün e, hilebazların, sihirbazların yılanlarını yutuyor. Tekrar alıyor asa olarak falan. Bunun gibi mucizeler Kur'an'da anlatılıyor. Hadi Bunlar hadiste geldi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam parmağından su Bu hadiste geldi inkar ettin hadi. Kur'an'dakileri ne yapacaksın dedim. Yani bunlar peygamber değil mi? Geçtirildi. Biz tabii o meclisten ayrıldık. O mecliste söylese herkes bunun yüzüne tükürürdü. Orada söylemiyor. Mejlis'te alınca özelde arkadaşlardan bunu tertip edenlerden birisi soruyor diyor ki yani tamam işte hep kitaba havale ettiniz. Kitabında cevaplar diyerek böyle ettiniz de diyor. Şimdi böyle bir şey söyledi buna ne diyeceğiz diyor. O da diyor ki ya diyor bunlar diyor gerçek değil diyor. Yani Kur'an'da anlatılan bu işte mucizeler peygamber aleyhissalatu vesselamın diğer peygamberlerin hakkını anlatılan bu şeyler hikaye yani gerçek değil yani sanki o koyucunun kafasında bir şeyler canlandırmaz için haşa Allah Azze ve Celle'nin kelamı ve uyduruk şeyler. Subhanallah. Bunu söylüyor adam. Mecliste söyleyebilir miydi böyle bir sözü? Bunlar münafık. Kendileri inanmıyor. Başkalarına da ancak şüphe atmak için Yahudilerin taktiğiyle veya Şiilerin taktiğiyle. Mesela Şiiler en akla sığmaz Habis uydurmaları kitaplarına bakın. Cidler dolusu hadis kitapları vardır bunların. Şiiler tarafından uydurulmuş. Çünkü onlar uydurmayı din edinmişlerdir, caiz sayarlar. Akideleri için yalan uydurmayı helal sayan bir toplu. Şiiler. Akla hayale sığmaz uydurmalar. Yani normal aklı başındaki bir insanın böyle bir şeye inanması mümkün değil. Böyle absürt, gerçek dışı uydurmalar var. Ama ne hikmetse Şiiler hep Türkiye'deki yaptıkları çalışmalarda ne kadar sünnet dinkârısı varsa arkasında hep Şiiler var. Hep onlar destekliyor. Bukhar'daki işte çelişkiler, Müslim'deki çelişkiler, Tirmiz'deki çelişkiler bilmem ne. Kardeşim siz, sizin hadis kitaplarınız ne? Yani e, bunlar sadece hilekarlıklarından, münafıkların münafıklıklarından, din düşmanlıklarından kaynaklı. Bu yüzden ehli i sünnet alimleri Şahitlik konusunda kendi akidesinde bile samimi olmayan kimselere bir Hristiyan olabilir. Eğer dininin gereklerini yapıyorsa bunun şahitliğine itibar edilir. İnandığı şeyin gereğini yapıyorsa bunun şahitliğine itibar edilir. Ama inandığı şeyin gereğini kendisi yapmıyorsa, bu ehli sünnetten bile olsa şahitliği kabul edilmez. Yani tevhid ehli birisi dahi olsa tevhide kendisini nispet eden birisi dahi olsa eğer inandığı şeyin gereğini kendi yapmıyorsa bunun şahitliği muteber değildir. Yani fasığın yani açıktan günah işleyenin şahitliğinin kabul edilmemesi bu yüzlerindir. Kişi kendi akidesine göre mesela sigara haram diye inanıyor ama sigara içiyor. Bu fasıktır. Kendi mesebine göre fasıktır. Yani eee elinin Eylül'ün şahitliği meselesinde böyle bir kimsenin şahit mesela kabul edilmez. Ya, haram da içiyoruz işte diyorum mesela da. Haramsa niye içiyorsun kardeşim? Haram olduğuna inanıyorsan niye içiyorsun? Burada samimiyet gerekir. Evet, Allah izin verirse birkaç hadis var. Onları hemen geçelim bu bölümü bitirelim. İbn Abbas radıyallahu şöyle diyor. Ömer radıyallahu anh beni Bedir Savaşı'na katılmış olan yaşlı sahabilerle beraber meclisine çağırırdı. Bu yaşlı sahabilerden birisi bir gün sanki bana kızmış gibi Ömer radıyallahu anha bu neden bizim bulunduğumuz meclise geliyor? Bizim onun yaşında çocuklarımız var dedi. Ömer radıyallahu anh, onun konumunu biliyorsunuz dedi. Yine bir gün ben on, beni onların hazır bulundukları meclise çağırdı. Sanıyorum maksadı beni onlara kanıtlamaktı. Mecliste Ömer radıyallah Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ayetiyle başlayan sure hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Az önce bahsettiğimiz şey o yüzden bunu geçelim. Bunu aktardık. 114. rivayet Ayşe radıyallahu hàden. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ayetiyle başlayan sure indikten sonra her namazın ruku ve secdelerinde Subhaneke Rabbena Subhaneke Rabbena ve bihamdike Allahumma mağfirli bunu yapar rüküve secdelerde. Evet. Bukhari ve Müslim'in diğer rivayetinde ise bu sözü çok söylerdi. Böylelikle sureyi fiilen tefsir ediyordu demiştir. Müslim'in diğer rivayeti, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümü yaklaşınca, Allah'ım seni tenzih ederim, sana hamd ederim. Senden bağışlanmadılar ve sana tevbe ederim sözlerini sürekli söylemeyi adet edinmişti. Eyvallah Resulü bazı kelimeleri sık sık söylediğini görüyorum. Bunlar nedir diye sordum. O allah Teala Allah'ın yardımı ve fethi geldiği zaman ayetiyle başlayan sureyle ümmetimde benim için bir alamet haber vermiştir. O alameti gördüğüm zaman bu sözleri söylüyorum buyurdu. Diğer rivayet işte bu sözleri çokça tekrar eder oldu. Ayşe radiyallaha dedi ki Allah'ın Resulü senin bu sözleri çok tekrar ettiğini görüyorum. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Rabbim bana ümmetimde bir alamet göreceğimi bildirdi. O alameti gördüğüm zaman bu sözü çok tekrar ederim. Ben o alameti Allah'ın yardımı ve fethi, Mekke'nin fethi geldiği ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde Rabbini tesbih et ve ona hamd et. Ondan başlanma dile, çünkü o tevbeleri çokça kabul edendir suresinde gördüm buyurmuştur. 115. rivayet Enes R.A'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat yaklaşınca vahyi sıklaştırdı. Öyle ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahyin en sık geldiği zamanda vefat etti. Yani artık peş peşe demek ki vahiyler gelerek din böylece tamamlandı. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Cabir radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kul öldüğü hal üzere diriltilir buyurmuştur. Bunu Müslim rivayet ediyor. Yani milakul amelu milakul ameli ''Hitamuha'' şeklinde başka bir rivayet daha vardır. Yine ''İnnemel a'malu bil havatim'' lafzıyla da gelir. Yani amellerde ancak sonuçlarına itibar edilir. Yani en son amele itibar edilir şekilde. Ee, zaten ilgili hadis geçti. Kişi hayırlıların amellerini işler işler, cennetliklerin amelini işler işler. Yazgı önüne geçer de amel ameli üzerine ölebilir Allah korusun. Yine şerlilerin amellerini işler kişi. Allah'ın takdiri erişir de ona. Cennetliklerin ameli üzere vefat edebilir. Ve her kul öldüğü hal üzere diriltilir. Yani biz bugün belli bir akide, belli bir amel üzerindeyiz. Yarın nasıl olacağımızı Allah bilir. Bu sebeple Allah Azze ve Celle'den sık sık sebat istememiz, sebat etmemizi sağlayacak sebeplere de sarılmamız lazım. Daha önce ilgili hadis yine geçti. Ebu radıyallahu Radyalan'ta 6 şey gelmeden önce amellerde acele edin. Çünkü bazı haller vardır ki, mesela ölüm anı. Ölüm anında kişi sekerata girer. Yani ne yaptığını bilmez hale gelir. Bazılarından farklı haller anlatılmıştır. Adamın ömrü ticaretle geçmiştir, dünyayla geçmiştir, alsatla geçmiştir. Buna son anlarında artık sekerata da «La ilahe illallah» de diye söylendiği zaman Üçten aşağı olmaz, beşten aşağı kurtarmaz gibi sözler söylemiştir. Yani hayatını neye göre yaşamışsa o anda diline kolay gelen o. Yani bizim sonumuzun güzel olmasını sağlayacak sebepleri biz geniş zamanlarımızda elde ederiz ancak. Yani müsait olduğumuz zamanlarda, uygun olduğumuz zamanlarda güzel değerlendirirsek, zor zamanlarımızda da Allah'ın yardımı o yönlü erişir. Savaşlardan birisinde, ee, sahabeden birisi Talha bin Ubeydullah radiyallahu anh diye aklımda kalmış eline bir ok hesabede ediyor, ah mı diyor yandım mı diyor öyle bir yani doğal bir tepki veriyor şayet Bismillah deseydim şöyle şöyle olurdu melekler e, sana şöyle şöyle yapardı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeyden bahsediyor yani e, kişi burada doğal bir tepki verir <gülüyor> Ama demek ki insan Allah'ın zikrini diline sürekli alıştırırsa, böyle bir zamanda, en gafil olduğu bir zamanda bile dilinden Allah sözü, Allah'ın zikri dökülür. Yani biz kolay zamanlarımızda kendimizi hangi hale alıştırırsak, zor zamanlarımızda o hal bize kolaylaşır. ise iyi, kötüyse kötü. O yüzden içinde bulunduğumuz zamanları dikkatli değerlendirmemiz lazım. Allah izniyversse bir sonraki derste hayır yollarının çokluğu babı başlıyor. bir sonraki derse bırakalım. Sübhanekallahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illallah tevhideke ve estağfuruke ve töb